أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الله الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ve şahit o ki seyyidena Muhammed Abdullah ve Rabbi olan Allahu Teala'ya zatına azametine yüceliğine büyüklüğüne kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi yarattıkları adedince göktekiller, yerdekiler ve her ikisi arasındakiler dolusunca arşının ağırlığınca kendisini razı kılacak şekilde Kendisine sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ehli beytine, sahabesine ve Rablerini büyüleyecek peygamberlerin sünnetine tabi olacak. Bütün müminlere de allah Teala kıyamete kadar salat ve selam etsin. Geçenki derste cihat konusuna başlamış, cihat kavramına başlamış ve kavram olarak cihadı işlemiştik cihadın üç boyutundan ya da cihad kelimesinden türeyen üç farklı anlamdan söz etmiştik. İnsanın kendi kendi nefsine karşı mücadelesinden ve dış etkinlere karşı yine mücadelesinden cihadından bahsetmiş ve aynı şekilde iştihad kavramının da cihad kelimesinden türediği üzerinde durmuştuk. Ve cihadın amacı ve kapsamı başlığına gelmiş orada kalmıştık oradan da inşallah devam ediyoruz cihadın amacı ve kapsamı cihadın gayesi toplumdaki fitneyi kaldırmak zulümleri önlemek insanlara Allah'ın adını ulaştırabilmektir hak bayrağını yüceltmektir yani ikisi cihadın amacı anlamında kullanmış iki farklı cümle İnsanları baskılardan ve zulümlerden kurtarmaktır. Bu da yine cihadın amaçlarından bir tanesi. Ya da cihadın kapsamı içerisinde giren temel hedeflerden bir tanesi. İslam ile insanların arasındaki engelleri ortadan kaldırmaktır. Onların rahat bir şekilde İslam'ı tanımalarına ne yapmaktır? Fırsat vermektir. Yani bütün bunlar cihadın amacı ve kapsamı doğrultusunda ifade edilebilecek olan cümleler. Bunlar arttırılabilir ya da bunlar ne yapılabilir? Fazlalaştırılabilir. Bunların içerisinde farklı farklı başlıkla çıkartılabilir. Fakat cihad nedir? Denilirse yani acizane bana sorarsanız öyle bir şey cihad yeryüzünde oğlunun varlığından ya da Allah-u Teala'nın yeryüzünde hayatı yaratmışlığından sonra yeryüzünü yaratmış olduğu ya da yeryüzündekileri yaratmış olduğu ilk dönemdeki her şeydeki adalete her şeyi tekrar geri döndürme mücadelesidir diye cevap veririm. Yani adalet zıttı neydi? Zulüm. Cihat nedir? Zulmün adalete dönüştürülmesidir. Cihat, her türlü zulmün adalete dönüştürülmesi adına verilen mücadeledir. Hangi zulüm? Mesela En büyük zulüm neydi? Yani en büyük zulüm Allah'ın sıfatlarına karşı işlenebilecek cürümdü. Dolayısıyla cihadın en başlangıç noktası ne olur? Allah'ın sıfatlarının tekrar Allah'ta bırakılması mücadelesi yani şirkin imhası, tevhidin ikamesi cihadın başlangıcı budur. Başlangıç ya da amacından kopmuş bir cihat mücadelesi hiçbir zaman gerçek anlamda bir cihatı ifade etmeyecek. Çünkü Allahu Teala yüceliğiyle, yöneticiliği ve kulluk ediciliği hak ediyor. Ve bu Allah'ın kulları arasında, Allah ile kulları arasındaki irtibat. Yani Allah'ın kulları üzerindeki hakkı. Bir de kulların kulları üzerindeki hakkı. Bu hakların hangi birisinde bir zulüm var ise, bu hakların hangi birisinde bir haksızlık ya da bir bozulma varsa, o bozulmayı tekrar eski adalet, yani Allah'ın yarattığı gibi dengeye dönüştürme mücadelesine verilen isimdir. O yüzden cihat nedir tanımlamasında? Gerçekten ben yani e, cihat kavramını düşünürken kendi kendime oluşturabileceğim anlamlardan cihat Allah'ın layık olduğu şekle, yüce yaratıcılığı ile dünya yüzünde ya da kendisi dışında yaratmış olduğu her şeydeki asıl olarak yaratılmışlığındaki denge adalet ondaki her türlü bozulmuşluğu tekrar eski haline dönüştürme mücadelesidir. Dolayısıyla bugün Allah'ın kulları üzerindeki hakkı olan ilahlık sıfatı neyi gerektirir? Allah'ın emirlerine uymuş olmayı gerektirir. Dolayısıyla sizin cihadınız ne demektir? İnsanlar, yaratıcılarının emirlerine itaatkar bir duruma gelsin. Bakın oradaki zulmün yani insanlar ile Allah arasındaki ilişkideki sapmanın, haksızlığın izalesidir bu mücadele. Tabii ki, tabii ki. Yani Allah'ın hakkının aynen o şekilde. Çünkü Allah'ın hakkı sıfatların kendisine bırakılmasıdır zaten. Dolayısıyla bir yerde Allah'ın hakkının başka birisine verilmesi ya da Allah'ın hakkına karşı bir haddi aşmışlık var ise senin orada zulüm vardır, senin o zulmü ortadan kaldırmana, ikame etmene, adaleti ikame etmedenir. denir. Bu onun adına vermiş olduğun mücadele, dilin neyse dille mücadele, elin ise elle mücadeledir. Yani cihattır. Atabildim. mi? Yani cihat bu anlamda bakıldığı zaman her şeyi adaletli bir şekilde dengesine oturtma mücadelesidir. İşte bu anlamda cihadın temel amaç da gayesi sonuçta Allah'ın yaratmış olduğu yeryüzündeki yarattıklarına karşı ilahlığının ve emirlerinin tekrar yeniden aslı üzerine dönüştürülme mücadelesidir. O yüzden Allah'ın mukaddes bildiği şeyler adına mücadele etmekte ne diye isimlenmiştir? Cihat diye isimlendirilmiştir. Bir insan malını korumak için öldürülse ne olur? Şehit olur. Neden? Çünkü mal mukaddestir. Ne dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Malınız, ırzınız, canınız mukaddestir. İşte buradaki cihat mukaddesliği e peki insanın kendi canı mukaddes ise ve kendi canını korumak için can verdiğinde şehit oluyor ise insanın kendi malı mukaddes ise ve malını haksızlıktan zulüm karşılığı elden alınmasına karşı mücadele ediyor ise Allahu Teala'nın zatına karşı işlemiş olan cürümdeki mücadelesi tabii ki cihadın en faziletlisidir. İşte bu anlamda cihad bu mücadele adına verilen isim ve cihadın amacı da budur. Yani cihadın amacı sonuçta hem insanların Allah'a karşı kendilerini bilmeleri, hem insanların kendi aralarındaki hukukları. Bir de ne dedik? İnsanların kendi aralarında hukukları var. Haklardan bahsederken belki hatırlarsınız. En son ki e, Salihin dersinde benim işlediğim konuda bu geçmişti. Ve zulmü orada zulüm konusunu aktarırken zulmün çeşitlerinden bahsetmiştik. Allah'ın hakkı demiştik. insanların Birbirleri üzerindeki hakkı demiştik. Ve Allah'ın hakkının iki çeşit dönüşlüğü var demiştik. Biri Allah'ın zatına olan iftira dönüşlülüğü. Bu şirk. Birincisi insanın Allah'ın üzerindeki hakkına riayet etmeme. Küfür değil ama kendi kendine dönen tarafı. Bir de insanlar arasındaki hukuk. Dolayısıyla cihadın maksatlarından bir tanesi de yine Allah'ın yeryüzü dengeye gelsin diye, yeryüzünde adalet kaim olsun diye vahyetmiş olduğu vahyinin tekrar uygulanabilir bir hale gelip adaletin inşası için verilen, mücadeleye verilen isimdir ve cihadın amacı budur. İslam savaş realitesini göz ardı etmez. Yani İslam, yeri geldiği zaman savaş gibi bir gerçekle karşılaşılabileceğini inkar etmez. Çünkü bu gerektiği zaman kaçınılmaz olan bir şeydir. Yani hiçbir zaman mücadelesinde bir insan eğer e, savaşa baş vurmayacak ise bu dünya olamaz. Çünkü yeryüzünde haksızlıkta da zulümde de haddi aşmış ancak ve ancak mücadeleyle yani savaşla yola getirebileceğiniz gruplar söz konusu. Öyle değil mi? Onlar var oldukça siz de ne yapmak zorundasınız? Savaşmak zorundasınız. Yani her insan tatlı dilden anlamıyor ki. Her insan güzel davetten anlamıyor ki. Her insan iyilikten anlamıyor ki. Kimi insan vardır kötekten anlıyor. Öyle değil mi? Kimi insan vardır böyledir. Her çocuk farklıdır. Kimi çocuğa bir yavrucum de alır dağları yürür. Kimisine yavrucum dedikçe tersine yürür. Ona da kötek lazım. Kötek vurulacağı yavrucum dersen alır başını gider bir dün sonra tepele çıkar. Yavrucum diyeceğine de kötek vurursa o da tam tersine çıkar. Yani her insanın hali hazırda alabileceği çeşit ya da anlayabileceği dil farklı olabilir. O yüzden tarihin içerisinde tağutlar olmuş, zalimler olmuş ve zulümlerinde direnenler olmuştur. Dolayısıyla savaş kaçınılmaz olmuştur. O yüzden cihadın maksadından insanlar ne yapacak demiştik geçen sene? Cihadın maksadından uzaklaşmayacaklar. Yoksa cihad artık kan dökme sevdasına dönüştüğü an asıl maksadını, asıl amacını yapmıştır? Kaybetmiştir. Ama sonuçta gerekirse cihat adına savaş realitesinden yani savaş gerçeğinden ne yapılır? Söz edilir. Ve İslam bunu göz ardı etmemiştir. Çünkü savaşın tarihi insanlık, tarihine, tarih, insanlık tarihi kadar eskidir. Ve olacaktır da. Savaş bazen arzu edilmese de kaçınılmaz olur. Müslümanlar asla mal toplamak, toprak ele geçirmek, insanlara hükmetmek. Onlara karşı büyüklük taslamak, onları öldürmek zenginliklerini yağmalamak, insanlardan intikam almak için cihat etmezler. Çünkü bunların hiçbir tanesinin cihadın maksadıyla ve amacıyla doğrudan bağlantısı yoktur. Alakası yoktur. Bu ancak ne olur? Allah adıyla insanları kandıran, insanları duygusal sömürüyle dolandıran, kimselerin durumu ne kadar beter ise cihat kavramı adı altında bir insanın zulmü ve haksızlığı meşrulaştırmış olmasıdır. Ve bu da yapılır. Yani bugün şehitlik kavramı mesela bakarsınız e, her türlü kesimin kullandığı bir kavram. Her taraf şehitlik kavramı. Herkes ölüsü için şehit diyor. Biz de şaşırdık. Her taraf ölüsü için şehit ismini veriyor. Neden? Çünkü o kavram adı altında ciddi bir şekilde sömürü elde ediyorlar. O kavramın, bu kavramı oluşturan İslam ve insanlar bu kavramın adı altında ne yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ve dolayısıyla cihad eden bir Müslüman da cihadın amacı ve kapsamından hiçbir zaman sapmamalı ki cihad ancak cihad olsun. Yoksa ne olacak olursa olsun, ne ırkçılık adına, ne toprağı adına, ne başka şey adına, e, ne de yiğitlik adına, desinler adına hiçbir şekilde ortaya koymuş olduğu mücadele cihat kavramı içerisinde elde edilmeyecektir. Kendi kendini, kendini mücahit de zannetse Allah'ın katında o değildir. Önemli olan da zaten Allah'ın katında gidilir. Yok, çelişki yoktur. Çünkü toprak sonuç itibariyle senin özellikle İslam'ını daha doğrusu İslam Müslüman olarak yaşamış olman e, gereken bir hayattan seni alıkoyuyorsa artık onun mukaddesliği çıkmış putlulaşması söz konusu olmuştur. Aksi takdirde hicret bildiğin gibi ne yapar? Hepsini siler atar. Yani bütün o malın mukaddesliği, canım mukaddesliği, bütün bunlar neyle bağlantılıdır? En mukaddesi olana zıt düşmeme şartıyla bağlantılıdır. O yüzden İslam devletin hakim olduğu bir yerde toprak için savaşsan da şehitsin. Atabildim mi? Çünkü mücadele yine İslam çatısı altında olacaktır. Ha o şartla sonuçta onlar adına verilen mücadele nedir? Sonuçta cihattır. Yoksa Allah-u Teala bir yere kadar mesela insan canından olacak ise sadece diliyle, sadece diliyle küfür sözünü söylemesine ne yapmıştır? Müsaade etmiştir ama sırf kendi canın diye kendi canım adına yaptığım mücadelede cihad olduğuna göre tamam ben kendi canımı kurtarayım ama on tane Müslümanı onlara teslim etmeni istiyorlar. Burada mesela canım mukaddesliği adına verilen mücadele cihat değildir. Buna zındıklık denir. He, buna he, buna küfür. Dolayısıyla iki mukaddes birbirine çatışmadığı müddetçe. Ha, bu bağlamda onlar öbürüyle nedir? Öbürünün çatısı altında değerlendirilmiş olmalıdır. Evet devam ediyoruz. <gülüyor> Bunların yani bir önce yukarıda saymış olduğumuz e, olumsuzluklar adına mücadele etmenin İslam'da yeri yoktur. İslam savaşı ekonomik, sosyal ve siyasal hegemonya aracı olmaktan kurtararak insani hedeflerin gerçekleşmesinde gerektiği zaman başvurulacak bir metot olarak kabul edilir. Evet, yani cihat hiçbir şekilde e, ekonomik, sosyal ya da siyasi bir otorite e, aracı olarak kullanılmamalı. Tam tersine e, yukarıda bahsetmiş olduğumuz amaç ve kapsamın gerçekleşmesi adına ne yapılmalı? ifa edilmeli ve onların ifası söz konusu olduğunda bu şekilde cihatta ne yapar? Ee, artık İslamileşmiş ve kaçırılmaz dahi olur. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da şudur. Başkalarının savaşları özünde başkalarının savaşları özünde ne demiş oraya profandır mı? Ve dünyalık amaçlar uğrunda yapılırken Bilmiyorum o kelimeyi. Bileniniz var mı? Evet, dünyalık amaçlar uğrunda yapılırken İslam'ın cihadı Allah'ın, Allah rızası için yapılır ve özünde ahirete ait bir boyutu vardır. Bu anlamda cihat bir ibadettir. Çünkü cihat İslam'ı, yani Allah'ın insanlar için seçtiği iki dünyası adetini insanlara taşıma çalışmasıdır. Hatta ibadet olmaktan da bir tarafa bırakın, ibadetin özlüğünden de ziyade farklı bir boyutu vardır cihalın. Çünkü cihat hatta amellerin neyidir? En faziletlisidir. Amellerin en faziletlisidir. Yani <gülüyor> tabi namazından sonra, anne babaya baba iyilik gibi onlardan sonra bazı hadislerde geçiyor. Yani bir de namaz kıldığınız zaman sonuçta Allah'ın kulu Oruç tuttuğunuz zaman Allah'ın kulusunuz. Allah'ın sizin üzerinize farz kıldığı bir takım şeyleri yaptığınız zaman Allah'ın kulusunuz. Ama eğer Allah için mücadele ediyorsanız Allah için mücadele ediyorsanız o mücadelede Allah'ın kulluk Allah'ın kulluğunu ifa etmek bir tarafa bir de ekstra Allah'ın size boynunuza taktığı bir hediye var. Ne hediyesi bu? Allah'ın dostları hediyesi. Çünkü Hazreti İsa ne diyordu? Men ensari ilallah. Benim Allah'a karşı yardımcılarım kimlerdir? Kunu ensarallah. Allah'ın yardımcıları olun. Muhammed suresi. 6. ayet ya da 7. ayet olsa gerek. Ya eyyühellezine amanu ey iman edenler in intensurullaha yensurkum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ne demektir? Allah'ın e, bir yardıma ihtiyacı var mı? Yok. Peki Allah'ın bu şeref dediği şey ne? Yani bunu yaparsanız bana yardım etmiş olursunuz diye adeta şereflendirdiği bu nedir? Bu yani siz benim vahyimin yüce olması adına bir mücadele verirseniz, yani cihad ederseniz, cehd ederseniz, size, size fert olarak vermiş olduğum farzların dışında, bir de yine bunu ne kadar üstüne üstlük üstlenirseniz Allah size o zaman Allah'ın yardımcıları ismini verecek. Kun ve Yani Allah'ın yardımcıları olun. Böyle bir şerefi de vardır bu işin. Ve her işte nasıl ki dünyalık işlerde dahi genel olarak yapılan işlerde bir laubalilik olursa ve genel olan işleri yapanlar gerçekten ne kadar fedakarlık yapıyorlarsa cihat işi de böyledir. Çünkü ferde düştüğü zaman herkes kendi ferdine karşı bir sorumluluk duyar. Siz her biriniz evinize bir misafir geldiği zaman çok affınıza sığınıyorum. İcabında hanımınıza güvendiğiniz halde belki misafiriniz gelmeden tuvaleti bir kontrol edersiniz. Acaba nasıl diye? Niye? Peki hiç düşündünüz mü? Buradaki tuvalet temiz mi, kirli mi? Yabancı birisi geldiği zaman acaba nasıl görecek? Düşünmüyorsunuz değil mi? Neden? Çünkü o demeyecekler. Yani senin ismin verilmeyecek. Çünkü senin eve gelip çıktığı zaman falanca ne kadar pis denilecek. Ama buraya gelince falancalar. Arada ismi geçmeyince rahattır insanın. Genel işler her zaman böyledir. Genel işlerde her zaman amel edenler hakikaten fedakarlık yapanlardır. Hakikaten fedakarlık yapanlardır. Daha doğrusu onunla şuurun farkına varanlardır. Çünkü genel işlerdeki özenti gerçekten insan içindekini gösterir. Cihat da böyledir ya. Yani. Cihat da böyledir. Namazınızı kılarsınız. Namazınızı kılmadığınız zaman belki içiniz içinizi yer. Orucunuzu tutamadığınız zaman kafayı belki yersiniz. Ama Allah'ın yardımcıları olarak çalışmadığınız zaman rahat mısınız? Yok. Çünkü birebir değil. Bir genel sanki çerçeve var var orada. Her zaman da böyle olmuştur. Her zaman genelin yani bir borç dahi böyledir. Öyle değil mi? Biriniz birinizden borç alsın. Biriniz birinizden almış olduğu borca karşı izabında çok duyarlıdır. Yapılır, korkar, vermezse ne olur diye yüz yüze kalacak diye çok rahattır. Şey, sıkıntılıdır. Ya bir önce vereyim, kurtayım. Çünkü birebir karşı karşıyasın. Ama genelin borcu olunca, genelin borcu olunca hani tam üstüne düşüp de birebir karşısına geçip söz söyleyecek yok diye o işlerde insanlar hep lavabası, yani o işlerde insanın gerçekten kalitesi ortaya çıkar. Hakikaten kalitesi ortaya çıkar. Kim daha çok sorumluluk gösteriyor? Genel olan ortamda hep böyle Dolayısıyla cihat eden mücahitler de her zaman gönüllerinden ve kaliteli olarak bunlar çıkar. Çünkü ekstra fazlalık isteyen bir husustur. Dolayısıyla bu anlamda da Allah yolunda yapılan cihadın karşılığı mükafatlarında neyi olmuştur? En kalitelisi olmuştur. Nasıl bir kalite olmasın ki? Yani diğer kimler olursa olsun öldükten sonra bekleme durumunda kalıp da şehit olursa diye direkt cennete gitmiş olmak kaliteli bir mükafat değil mi? Kaliteli bir mükafattır. Evet, o yüzden cihat nedir? Bir ibadettir. Çünkü İslam, çünkü cihat İslam'ı yani Allah'ın insanlar için seçtiği iki dünya saadetini insanlara taşıma çalışmasıdır. İnsanlara zulmün ve tuğyanın karanlıklarından, İslam'ın aydınlığına bir davettir. İnsanlara o aydınlığı ulaştırma faaliyetidir. Bu nedenle cihada bir yürek fethi gayreti de dönülür. Yani, Karanlıkta kalan insanların gönüllerini İslam'a ve onun güzelliklerine açma çabası. İslam davetinin amacı insanlardan bazılarının diğerleri üzerinde Rableşmesini önlemek, hakların sahiplerine ulaşmasını sağlamak ve onları mutluluğa ulaştırmaktır. Ancak bazen insan da bu mutluluk arasına maddi ve manevi engeller girebilir. Bu engeller kimi zaman fiziksel, kimi zaman düşünsel, yani kafasını meşgul eden, Bazen bireysel, bazen toplumsal, bazen de kurumsal olabilir. Bu engeller kimi zaman resmi odaklar tarafından tezgahlanabilir. Günümüzde insanlık mesafelerin ve yerleşim alanlarının yakınlığına iletişimin son derece artmasına rağmen bir iletişimsizliği, bir yalnızlığı yaşıyor. Aynı mahalleyi, aynı apartmanı hatta aynı mekanı paylaşan kişiler arasında bile bir yabancılık söz konusu. Yürekler arasındaki bağlar ve ünsiyet azaldı. Onun yerine kalın duvarlar örüldü. Yani insanlık rahatı buldukça zorluktan ya da gönül işinden uzak kaldılar. Her zaman böyle oldu. Yani insanlarda rahatlaşma insanlarda bir pasifliği doğurdu. Aslında rahatlaşmanın getirdiği imkanı harcayabileceği gayreti ilerletme adına insanlar kullansaydılar, çok daha fazla yol kat edebilirdiler. Yani bir hadis için iki ay, affedersin katırının üstünde bir hadisin peşinde dolanan bir insanla şimdi sizin bir internetten, dünyanın öbür ucundaki insandan ders alabilme imkanını düşünün. Ama insanlar rahatladıkça hep pasifleştiler. Yani e, hani bazen okurum diyor ya bir Arap sözünde ata sözünde Temutul esadu fi sahra'i ju'an wa lahmud -e da'ni ta'kuluhu al-kilabu. Wa zu juhline yanamu ala haririn wa ilmin yanamu ala al Ben diyor aslanların çölde açlıktan öldüklerini gördüm. Aslanlar çölde açlıktan ölürken Ceylan etini köpekler götürüyordu. İlim ehli toprağın üzerinde gecelerken cahillerin ipek üzerinde uyuduklarını gördüm. Aslında bu söz onun kastettiği gibi de değilmiş. Nasılmış biliyor musunuz? İpekle ilim bir araya gelmezmiş. Yani ipeği olanın zaten ilmi olamazmış. Anlatabildim mi? İpey olanın zaten ilmi olamazmış. Ceylan eti yemeği en büyük gaye sayanlar hiçbir zaman aslanlaşamazmışlar. Çünkü aslan nereye gitsem avunu bulurum demek zorundadır. Anlatabildim mi? Yani onun da o zaten bir araya gelmiyormuş. O yüzden insanlar rahatladıkça, pasifleştikçe yani insanlara bir vurdun duymazlık. Dolayısıyla insanlar aslında dünyevileştikçe cihattan ney? Bir kopuş söz konusu. İnsanlar cihattan ne kadar koparlarsa cehd etmekten ne kadar koparlarsa karşılaşabilecekleri tek bir akıbet vardır. O da nedir? İsrail oğullarının 40 sene çölde dolandıkları gibi dolanmaktır. Çünkü Allah-u Teala onlara cihadı farz kıldığı zaman Hz. Musa ile onlar ne dediler? Ya Musa izheb ente ve rabbuke fe qatila. Ey Musa dediler hadi sen git. Rabbinle git savaş, biz burada bekleyeceğiz. Siz fethedin, biz geleceğiz dediler. Cihadı özümseyemediler. Neden? Çünkü Mısır'ı çok sevmiştiler. Mısır'ın altınlarını çok sevmiştiler. Mısır'daki rahatı çok sevmiştiler. O yüzden cihattan dünyalık için alıkonuldular. Dünyalık için cihadı sevmediler, işlerini yediremediler. Ondan sonra da allah Teala ne dedi? Erba'uni, erba'ini sene. Ey Musa dedi. Onlar dedi, 40 sene dedi, burada çölde dolanıp duracaklar yetiyyûne fil ard. Dolayıp duracaklar böyle. Allah'ın onlara cezası. ha felâ alel kavmül fâsikîn ve fâsıklara da sakın kafana takma-i Musa hiç, hiç kafana da takma bu fâsıklar için. Üzülme dedi. O yüzden rahatlaşma aslında cihadını ne yapan? Rahatlaşma cihadı insanın kalbinden soyutlayan bir e, düşünce. Ve genelde de böyle olur. Dolayısıyla rahatlığı cihad için kullanan insanların kapasitesi nedir? Çok daha fazladır. Çünkü bir ata ulaşmak için yol alan insanlar var, bir de yol almak için ata binen insanlar var. Aynı mıdır? Hiç aynı olur mu ya? Birisi ata ulaşmak için yol, yol alır. Maksadı ata ulaşmaktır. Adam at için uğraşır, at için didinir, at için çalışır, at için uğraşır, at için hesaplar yapar, at için dolandırmadığı yoktur, at için kandırmadığı yoktur. O adam atı binince de bilemez ha. Yani atı kazansa da bilemez. Onu da bir tarafta oksayar durur. Ha tımar eder. Çünkü binse biraz zarar göreceğini, elinden gideceğini zanneder. Araç Tabii ki. Ama biri de var ki onun amaç edinmiş olduğu, şey amaç edinmiş olduğu atı altına almış, binmiş üstüne Hani derler ya bize dıkı, dık, dıkı dık diye gidiyor yoluna. Onun amaç edindiğini bu araç edinmiş hatta rahatlıkla değiştirebileceği bir binek halinde kullanıyor. Arasındaki çok fark. Dolayısıyla onun amaç edinmiş olduğu ve karşısında ezilmiş olduğu karşısında kişiliğini yerlere sermiş olduğu şey onun daha çok geriden gündemine dahi almadığı bir basit iş. O yüzden sizin hedefinizde olmayan ki zaten başka bir hedefiniz de olmamalı. Allah'a ilah edinmiş bir insan olarak Rabbinizi razı kılmaktan başka bir amacınız olmamalı. Başka razılıklar peşinde koşan insanların basitliğini ya da hakikaten onlardaki o acınası durumu fark etmiyor musunuz? Sizce cihadı Hz. Musa'nın iki kişi, on iki kişi önden göndermişti keşif grubu olarak Filistin bölgelerine keşif için gitmişler ve geriye gelmiştiler. Ve rapor ettikleri zaman on tanesinin içerisinde korku vardı. İki tanesi Bize az toplulukları, çok toplulukları yenmiş dedi. Biz Musa'ya söyleyeceğiz. Sakın yaymayın İsrail dediler. Bu haberi. Yani karşı ordunun güçlü olduğunu falan filan. O iki kişinin o çölde kırk sene kalanlara şöyle nasıl yayından yandan baktığı, nasıl acıdığınızı hissediyorsunuz değil mi? Çünkü birilerini çoktan hürleşip birilerini çoktan aşıp hatta o koskoca ordulara karşı Yiğitçe, Allah bize yardım ederse biz onların topunu değil iki katını bile darmadan eder diyen Bu kadar hürleşmiş olan bir insanın Daha dünyalıktan dolayı cihadı gündemine bile almaktan korkan Ve dolayısıyla çölde 40 sene dolanmak zorunda kalan insanın Geride kalmış olduğu çerçeveyi Yani bakarak analiz etmesini siz düşünün ya yani. Bu kadar basittir O yüzden cihat İnsanı aslında yine hürleştiren en büyük gayedir. Çünkü cihatta doğrudan insanın kulluktan da öte Allah'ın yardımcısı olma neyi vardır? Şerefi vardır. O da o şerefin getirmiş olduğu insana daha büyük hürriyettir. Evet devam ediyoruz. <gülüyor> Cihat faaliyeti saadetin ta kendisi olan İslam'la insanlar arasına giderek yürekler arasına konulan engelleri yapılan duvarları ortadan kaldırma çalışmasıdır. İnsanlara kendi gerçekleriyle Rablerinden gelen gerçekle ve bunun sonucu iki dünya mutluluğu ile buluşturma, insanların yüreklerini ilahi güzelliklere açma gayretidir. Evet. Müslümanlar cihat faaliyeti ile insanlığın eski, eskimez değerleri olan İslam'ın güzelliklerini insanlara yine onun dilini kullanarak taşırlar. Onlar İslam'ın getirdiği mutluluğu fiilen tadarak başka yüreklere de bu aşkı götürmek isterler. Bu çalışmayı yapanlar insanı Allah'ın indirdiği bir tek ayet yani kitap olarak ya da kitap olarak değerlendirirler. Onların da vahiy metluv yani okunan vahiy Kur'an, okunan vahiy olan Kur'anla buluşmalar için çalışırlar. Görüldüğü gibi cihadın kapsamı ve hedefi bazıları sandığı gibi ne saldırı ne de savaştır. Ancak yeri gelince dış düşmana karşı fiili cihad dediğimiz kıtal savaş gündeme gelir. Müslümanlara yapılan saldırılara cevap vermek, onların zararlarını önlemek, İslam'a inananların hem hakkı hem de görevidir. Cihat faaliyeti aynı zamanda insanların kendi istekleriyle Müslüman olmalarını sağlayacak bir ortamı da ne yapar? Hazırlar. Kur'an-ı Kerim, cihat ve savaş kavramlarını tamamen Allah yorunda cihat yani fi sebilillah şeklinde kullanmaktadır. Öyleyse Allah rızasının dışına çıkan bir savaş, İslam'ın emrettiği cihat değildir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bütün bir peygamberlik hayatı bir cihat faaliyetidir. Peygamberlikten önceki hayatı değil mi? Tabii ki değil. Çünkü onun görevi bir peygamber olarak insanlara Allah'ın dinini tebliğ etmek, insanların İslam ile iki dünya saadetine kavuşmalarını sağlamaktı. Onun bu urdaki çabası, gayreti çektiği sıkıntılar, hedefi ve beklentileri, cihat ibadetinin boyutlarını gösterir. Yani cihat hakkında hiçbir ayet olmasaydı, cihat hakkında hiçbir hadis olmasaydı, bir tek hadis olsaydı o dahi cihatın güzelliğini anlatma adına ne olurdu? yeterli olurdu. Ne diyecekti? O kırk yıl insanların içerisinde rahatta olan, hiçbir sıkıntısı olmayan, insanların Muhammedüllem'in Emin diye isimlendirdiği o güzel insanın kırk yaşından sonra hayatının alt üst olması, çektiği sıkıntılar sıkıntıları şöyle bir düşünün, hayatın her alanını düşünerek çektiği sıkıntıları bir düşünün emir olun ki patlarsınız. Gerçekten patlarsınız. Kırk yaşından sonra çektiği sıkıntıları eşinden dostundan uzaklaşmalar, aile olarak kendisine uygulanan eziyetler her türlü sıkıntılar bir taraftan kendisine iman etmiş olan Müslümanların çektiği sıkıntılar hepsini bir düşünün tahammül edemezsiniz ne adına yaptı nasıl tahammül etti çünkü çekmiş olduğu acı kendisine ne veriyordu zevk veriyordu yani acının zevkleştiğini düşünebilir misiniz evet İnsan yaptığını Allah için yaparsa acı da zevkleşir. Harcadığınız vakitleri, harcadığınız iş e, işinizi, gücünüzü, kapasitenizi, emeğinizi, saatinizi, vaktinizi eğer Allah için yapmaya dönüştürebilirseniz, diğer insanların tahammül edemediği ağır işler bile size zevk olarak geri döner. Gerçek. Hastalıklarınızda en azından öyle değil misiniz? Hastalandığınız zaman günahlarınızın silindiği müjdesine karşı en azından birebir. Yani içinizde hastalığı şöyle bir içe çekme yok mu? Hastalık, hastalıkla arkadaş olma icabında. Dolayısıyla Allah için yapmak. Ve ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ben isterdim ki Allah yolunda savaşayım ve Allah yolunda öldürüleyim. Sonra tekrar diriltileyim. Tekrar Allah yolunda öldürüleyim. Sonra tekrar Allah yolunda diriltileyim. Tekrar Allah yolunda öldürüleyim. Ve kıyamete kadar böyle olsun. Yani bunu isterdim diyor. Yeter mi? Yani başka ayete ya da hadise dahi gerek yok. Neredeyse. Ee, Allah yolunda öldürmek şehadet olduğuna göre. Şehad de cihadet, şehad, şehadet de cihadın bir goncası. Yani cehd, mücadele etmek. Şehadet de mücadele ettikten sonra, ağacı dikip kökünü vurduktan sonra ne yapmaktır? Meyvesini toplamaktır. Bu kadar basittir. Bu kadar basittir. O yüzden cihad eden insanda olması gerekenlerden en başlardan bir tanesi dirençtir. Direnç. Neye karşı direnç? Dirençsiz olan insanlar cihad edemezler. En ufak bir cızırtıda yaygaray basan insanlar hiçbir zaman cihad edemezler. O yüzden cihad edemeyecek olan insanlara ya da cehd edemeyecek olan insanlara yapılacak bir iş söyleyin hemen tersinden başlarlar. O yüzden beni bilirsiniz. Bir iş yapılacak denildiğinde zaman tersten başlayan adam emin olun hiç sevmem. Tersten başlanılmasını hiç sevmem. Tersten başlayan adamı demeyeyim de. Tersten başlanılmasından yani düşünce ortaya koyarken hep olumsuz taraflarından başlanmasından nefret ettiğim kadar başka bir şeyden nefret ettim. Şunu yapalım iyi de böyle yaparsak şöyle olmaz mı? Hemen olumsuzluk getiriyor benim kafayı yediğim yerlerden bir tanesi açık söylüyor. Dirençliysen sen yapman gereken şeyi yap. Öyle değil mi? Dirençliysen sen yapman gereken şeyi yap. Sen üzerine düşeni yap. Zira sana da yaptıran var. Sen üzerine düşeni yapsan da yapmasan da senin yaptıklarını takdir eden bir güç var zaten. Sen ona tevekkül etmesen daha neyden kaçınıyorsun? Bir fidan gibi düşünün. Bir ağaç gibi düşünün. Dirençsiz topraktan verimini alamamış. Yani Kur'an'dan sünnetten ilmini özünü alamamış bir fidan düşünün ki kökü yeri tutmuyor. Bir fırtına esince ne olur o ağaç? Uçar gider. Uçar gider. O yüzden bugünün mücahitlerine mücahitçiklerine mücahitlere uzak tutalım. Mücahitçiklerine az buçuk karşılacakları zorluklardan bahsedince uy anam hemen bir bakıyorsunuz, kaytarmaya, kıvırmaya, işte acayip acayip şekillere girmeye, hatta tanıdığı Müslümanı tanımamaya, eğer tanıdığı Müslümanın başına bir bela gelmişse, onun akrabasından da alaka kesmeye başlıyor. Çünkü daha kökü tutmamış. Cılız. Ama kökü tutmuş olanlara en büyük belalarla karşı karşıya kaldıkları zaman korkmuyor musun diyeyim, ne diyecekler? Kuldeki Onlara de ki Allah'ın bize yazdığından başkası bize zaten isabet etmez ki. Yani demir parmaklıklar içinde de olsanız ölüm size gelip çatmayacak mı? Kaça kaça ölümün vaktini mi uzatacak? Değil. O yüzden direnen bir insan cihad eden bir insan kökü yeri tutan bir fidan gibidir. Kökü tutmuşsa bir fidanın yeri Rüzgar vurdukça ne olur? O rüzgar onu aşılar biliyor musunuz? Aşılar. Neden? Çünkü o rüzgar, o sert rüzgar kökü yeri tutmuş olan ağaca vurdukça onun kurumuş olan dallarını sadece koparır. Kurumuş olan dallarını koparır. Bu da aynı zamanda nesidir onun? budanması ve aşılanması demektir. Daha da gürleşecektir. O yüzden hani derler ya seni yere düşürmeyen her yumruk seni güçlendiren yumruktur diye. Aynen böyledir tutuşmuş bir ateş gibi. Köz haline gelmiş ise bir ateş yani içinizde iman yanıyor ve kavruluyor ise mücadelenizde çekeceğiniz sıkıntılar sizi daha da körükleyecek. Vazgeçmeyeceksiniz. Daha da körükleyeceksiniz. Çünkü köz tutmuş olan bir kömüre grill çok yaptığımız için iyi biliriz. Köz tutmuş olan bir e, kömüre rüzgarı vurdukça ne olur? Dahaca közü atar. Kızarıklığı artar. Aynen bunun gibidir. Aynen bunun gibidir. E peki bugün az buçuk az buçuk mücadelede yani hakikati dahi 20 yıllık tanıdığı insana bile hala söyleyemiyorsa söylemiyorsa, söylediği zaman arası boculacak diye korkuyorsa bu Müslüman'ın mücahitliğinden ya da gerçekten cihad edebileceğinden ne kadar emin olabilirsiniz ki? Belki emin olabilirsiniz ama benim için de şüpheler var. Herkesin kalbinde Allah bilir. Ama bu böyledir o kökünüz tutacak, kökünüz tutturacağın sonra rüzgar vuracak, aşılanacaksınız. Her peygamber aşılanmadı mı? Her peygamber hicret etmedi mi? Her peygamber kovulmadı mı? Bunlar neydi? Bunlar aşılamaydı işte. O yanındakiler de böyle aşılandılar. aşılanı aşılana olgunlaştılar. Aşılan, olgunla, olgunlaş, ondan sonra kökün tutsun, hiç merak etme, Medine'nin yakında meyven geliyor. Meyveyi vermek Allah'ındır. Allah isterse bir hasat verir, götürür, Allah isterse bereket verir. Ondan sonra meyvesi arkadan gelir. Ha bunun meyvesi ya zaferdir ya da şehadet. Yani meyvesizlik diye bir şey de söz konusu değildir. İki güzelden biri diyor ehdel ayette. İki güzelden biri bize var. Aynen bunun gibi. Yani cihat bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle ifade edildiği zaman bu şekilde karşılığı gören bir amel. Ancak fiili cihat yani kıtal İslam tarihinde ilk defa Peygamberimizin ve Müslümanların Medine'ye buradaydık değil mi? Medine'ye hicret edip bir toplum ve devlet kurmalarından sonra farz oldu. Bilindiği gibi Mekkeliler Müslümanları İslam'dan döndürmek için her yolu denediler. Başaramayınca onları Mekke'den sürüp çıkardılar. Yani cihat ne zaman farz olmuştu? Hicretten ne zaman sonra? Yaklaşık bir buçuk sene sonra ne yapılmıştı? Zaten Bedir Savaşı'ndan sonra önce farz kılınmıştı. Ondan önce farz değildi. Evet. Bununla da kalmayıp onları Medine'de de öldürmek, yok etmek için ordular hazırladılar. Böyle bir ortamda Müslümanlara kendilerini savunmak için kıtal yani bizatihi silahla savaş izni verildi. Fiili cihadın Müslümanlara farz kılınız şekli cihat anlayışını ortaya koymaktadır. Bu konuyu yanlış anlamak isteyenlere de net bir cevap vermektedir. Müslümanlar savaş istemezler. Ama kendilerine saldırı olursa sabırla direnirler. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda çaba gösterirler. Evet. Cihadın fazileti. Belki böyle amacı olan böyle gayesi olan ya da kapsamı şu ana kadar ifade etmiş olduğumuz şeyleri barındıran cihadın fazileti nedir? Üstad başlığı açmadan önce biz zaten bundan da biraz bahsettik. Allah kendi yolunda cihad etmeyi emrediyor. Bu yolda canlarıyla ve mallarıyla çalışanları övüyor. Allah yolunda mücadele eden mücahidelerin dereceleri, mücahitlerin dereceleri evlerinde oturanlardan daha nedir? Daha yücedir. Ve Allah hiçbir zaman ikisini denk tutmayacaktır. Peygamberlerle beraber Allah yolunda yılmadan, gevşemeden, mücadele eden sabırlı Rabbanileri Allah sever. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sayısız hadislerinde cihad etmenin, Allah yolunda çaba harcamanın çok sevap olduğunu haber vermektedir. Ya da ezrinin daha büyük olduğunu haber vermektedir. Mesela Ahmet bin Hanbel'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah yolunda cihad ediniz, çünkü Allah yolundaki cihat cennet kabullarından bir kapıdır ki Allah onun sebebiyle mücahidi hüzün ve kederden korur. Aslında bu cihatın da getirdiği kaçınılmaz bir sonuçtur. Yani cihat bir önce hatırlarsanız zaten unutmamışsınızdır da anlamışsanız unutmamışsınızdır. Zaten cihat dedik biraz önce bir gaye Olunca cihadı daha gündemine getiremeyenler karşısında büyük bir hürleşmedir demiştik. Yani onların daha bocaladığı yerleri oha, çoktan geçtik anlamında bir şeydir. Ya da bugün şeytanın bir Müslümanı bir kapıdan düşürdüğünü hep hataya düşürdüğünü görüyorsunuz. Oho, şeytan 10 sene önce benle çok uğraşmıştı da 10 sene önce pes etti daha hiç gelmiyor. Dediğiniz bir olay düşünün mesela. Yani öyle Müslümanlar bilirsiniz ki şeytanın onu o yoldan kesinlikle saptıramayacağından Allah'ın izniyle eminsiniz. Yani O yoldan onu saptıramaz şeytan. Ama başka yerlerden. Tabi en büyük fitneleri ne? En büyük fitneleri mal, dünya sevgisi, affedersiniz şehvet, bu tür şeylerdir. Yani bunun dışında özellikle dedi ki cihat zaten ister istemez Allah'ın getirdiği işte cennet kapılarından bir kapı Rasulullah sallallahu aleyhi ve dediği gibi ve hüzün ve kederden korur. Hüzün ve keder bir insan taşıyamadığı yerde oluşur. Dolayısıyla insan çekmiş olduğu ıstıraplı bir şeyi eğer sevdası haline dönüştürürse ondan hüzün ya da keder olur mu? Yani birileri için hüzün ve keder olan ölüm. Kafirler için ölüm yani ulaş, insanın karşılaşabileceği en büyük bela. Bugün kafir ordularının, ölenlerinin dışında bir de gerisin geriye. Kafayı yedikleri için tıklım tıklım geride hiçbir şekilde medyaya yayıl, yayılmayan hastanedeki tıklım tıklım kafayı yemişleri var. Adamlar ölümle karşılaşacağız diye kafayı yiyorlar. E bir bu insanı düşünün. Bir de öbür tarafta güle güle ölüme. Niye gelmedin? Ölüme adam şarkı yazıyor. Nerede kaldın? Niye gelmedin? Bana küskün müsün? Öbürü de ölüme sevdalı Şimdi ölüme sevdalı olan bir adamla öbürünü kederle hüzünlü bir olur mu? Yani bunda keder ve hüzün bir kere olmaz ki. Birinin kaçtığı şey öbürü aşık olmuş. Aynen bunun gibi. Cihat emin olun ki gayelerin en büyüklerinden bir tanesidir. Çünkü cihat Allah'ın insanın Allah'ın karşısındaki kulluğunda alabileceği en son merdivenlerin mesabesinde olan bir ameldir. Çünkü oraya geçen öbür taraflara zaten Allah'ın izniği yapmıştır. Geçmiştir. Evet. Devam edelim. Ebu Said radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün şöyle sordular. Ey Allah'ın Resulü. insanların en faziletlisi kimdir? Şu cevabı duydu. Allah yolunda malıyla, canıyla cihad eden mümin kişi. Hem malıyla, hem canıyla Allah yolunda cihad eden kişi. Sonra kim diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Bu sefer ise ne buyurdu Allah'ın Resulü? Issız köşelerden bir tenhaya Allah korkusuyla çekilip insanları kendi kötülüklerinden koruyan kimsedir şeklinde cevap verdi evet yani ya bu işte cihad et ya bu işte gayret et ya da gölge etme Heh, ya da gölge etme cihad edenlerin şevkini kırma cihad edenlere engel olma cihad edenleri yaralama o yüzden Allah'ın korkusuyla ıssız bir köşeye çekil ve insanları en azından kötülüklerden koru, kendi kötülüklerinden insanlarını yap. Eminet, emin kıl Burada müslüman ibadeti ve yine diğer şeylerde zaten yine geçiyor hadis kitaplarında onları sıralamaya gerek yok aşağıda hepsini ziketmiş görüyorsunuz zaten. Yine yani cihadın fazileti anlamında dediler ya Allah'ın Resulü bize bir amel söyle ki cihada denk olsun ne dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cıkk. yok güç yetiremezsiniz dedi siz dedi bir mücahit Allah yolunda mücadeleye gittiği zaman o cihattan dönene kadar o cihattan dönene kadar sürekli namaz kılmaya ya da sürekli oruç tutmaya güç yetirebilir misiniz Dediler ki hayır ya Resulullah buna kümlük güç yetirir. Yani mücahit cihada çıkacak ve siz de mescitte bekleyeceksiniz. Aynı itikaf gibi. Mescide bekleyeceksiniz. O gelene kadar namaz tutacaksınız ve o gelene kadar oruç tutacaksınız. Buna güç yetirebilir misiniz? Hayır. Yok. Yani bunun kapısı yok. O yüzden yani bir insanın Allah'ın dini yüce olsun diye Madem ki harcamış olduğu gayrete verilen isim cihat ise ve bu cihat dil ile yapıyor ise dilinizi hayır adına ne yapın konuştur konuşun konuşun boş boğaz desinler her işe karışır desinler şu dili hiç durmuyor desinler ama hakkı gereği gibi söyleme adıyla gerektiği gibi söyleme o yüzden ayağımız adamın evi adamın ayağı hiç evinin yolunu bilmiyor. Kesinler. ayağınız evinizin yolunu bilmesin ama hayra gidiyorsa ama her ne hikmetse ayağı haramdan geri kalmayanlar evlerinin yolunu bilmiyorlar şaşırıyorlar bizim Allah yolunda cihad etmesi gereken Müslümanlar ya. evlerin aleyküm ve rahmet evlerinin yolundan başka yol bilmiyorlar ayakları yani şöyle bir kendine kaybetsa ayaklar otomatik evlerine götürür ne hikmetse Niye? Bu cihat değil mi? Yani Allah için ayağınızı koş koşturmanı cihat değil mi? Dilinizi konuşturmanız cihat değil mi? Kulağınızı vermanız cihat değil mi? E bunlar hepsi cihat değil miydi? Gözünüzü yormanız, elinizi yormanız bunlar cihat değil miydi? E bunlar cihat. Hepsini gördük. E madem öyleyse yani illa eline silah alıp dağa mı çıkacaksın? Evet birileri evde keyfine bakıp otururken olsun. Sizin ayaklarınız yorulsun. Ayaklarınız ayaklarınıza kara sular insin. İnmesin mi? İnsin, yani bu anlamda alınabilecek mükaffatta geride kalanlar için böyle bir şey ecir söz konusu değil. Ya bir başka hadis, Müslim'in ve diğerlerinin aktarmış olduğu bir hadis, Kim ki cihad etmeden veya cihad etme arzusunu duymadan ölürse münafıklar gibi ölmüş olur. Tevbe suresi 24. Tevbe suresi 24'te üç tane şart koşuluyor. Yani Allah'ın belasına karşı Allah'ın azabı sizi bürümesin diye size kalkan olacak üç tane şart var. Ney onlar? Daha önce işlemiştik de bayağı oldu Allah-u ne diyor Allah Allahu Teala anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz, işte çoluğunuz, çocuğunuz, kaybolmasından korksunuz, ticaretiniz, villalarınız, evleriniz, baklarınız hepsini sayıyor. Eğer bunlar size Allah'tan, Resul'ünden bir de Allah yolunda cihattan Allah'tan, Resul'ünden bir de Allah yolunda cihattan daha sevimli ise neyi bekleyin? Allah'ın azabını bekleyin. Bakın Allah'a iman Peygamber'e iman, Allah'a itaat. Peygamber'e itaat ve Allah yolunda cihad etmek. Eğer bu üçünden sevimliyse. Dolayısıyla burada Allah yolunda cihad etmek neyle bağlantılı? Allah'a ve Rasulüne itaatin kaçınılmaz bir şartı olarak karşımıza çıkıyor. Bu üçünden daha seviyse Allah'ın azamını bekleyin. Bir. Aynı ifade vel asrında da var. Vel asrı. Asra yemin olsun ki innel insanele fi husr. İnsanlık hüsrandadır. Kaybetmiştir. Kayıptadır. Yazık etmiştir kendisine sadece şu kişiler hariç kim elazığ'ın anlını iman edenler bakın Allah'a itaat, salih amel Saliha işleyenler yine peygamberine itaat diye bunu kıyaslayın üçüncüsü ve tabası bil bilhaki hakkı tavsiye eden diliyle. ve tabası o sabri ve hakkı tavsiye ettikten sonra da o hakkı tavsiye ederken karşında çıkacak engellere karşı da direnen bunun adı da nedir? Bu da cihat. Bu da cihattır. Hakkı tavsiye edip sabrı tavsiye etmek de cihattır. Çünkü ne demiştik? Cihad Allah'ın vahile insanları buluşturmaktır. Dolayısıyla hakkı tavsiye etmek bu değil mi? E bu e gerekirse cihat niye dönüşürdü? Kıtale dönüşürdü. Ya yani sabredip direnmeye şartı vardı. E dolayısıyla hakkı tavsiye edince tabii ki haksızlıktan kuduranlar onlar tabii ki karşına dikilecekler. Dolayısıyla sabredeceksin. Hakkı tavsiye, sabrı tavsiye de cihattır. Yine burada da karşımıza geçti. Başka bir ayeti daha geçiyordu yine üçlü. Lafa şu anda aklıma değil. <gülüyor> şu anda gelmedi aklıma ama Saf Saf suresi. Allahu alem Saf suresinde olsa gerek. Neyse hayırlısı olsun. Yani sonuçta Burada bakın Resulullah Aleyhissalatu cihat etmeyi ya da cihat etmeyi arz e, cihat etmeden ölmeyi ya da en azından iman olarak cihat etmeyi arzulamadan ölmeyi <gülüyor> ne yapıyor Resulullah münafıklar gibi ölmek olarak ifade ediyor Allah korusun. Evet Allah kim onda cihat edenler şehit olurlar ve onlar ölmezler. Allah katında diri dirilirler. Şehitlerin ölmesinden kastı da biliyorsunuz. Birilerinin zannettikleri gibi Şehitlerin hala ölmeyip yeryüzünde tasarruf sahibi oldukları falan gibi ifadeler Allah korusun zaten şirktir. Şehitlerin ölmeyip hala yeryüzünde diri oldukları e, ya da işte cihatta bazı Müslümanlara yardım ettikleri gibi düşünceler de saçmalıktır. Çünkü Allahu Teala ayetinde zaten söylüyor. İn de Rabbihim diyor. Rableri katında diridirler. Şehitler ölmezden kasıt şehitler dünyadan gitmez anlamında yani bedenleri ölse de ruhlar hala diridir anlamında değildir. Şehitler ölmezden kasıt şehit bedensel olarak ve ruhsal olarak dünyadan ilişi kesilmiştir. Ama Rablerinin katında diridirler Çünkü diğer insanlar kıyameti beklerken onlar doğrudan Cennet. cennette bir çatının kenarında adeta bir kuşun ağzındaki gibi nimetlenirler. Yani cennetin nimetlerinden tadarlar. Rableri katında diridirler. Bu bir. İkincisi Allahu Teala zaten şehitlere anlatmış olduğu ayetine ne diyor? Ferihine. Onlar Allah'ın kendilerine vermiş olduğu şeylerden dolayı bir ferah içindedirler ve geride kalanlara bize üzün yoktur demek isterler. Geride kalanlar dünyadakiler. Dolayısıyla onların o dünyadakilere herhangi bir alakasının olmadığında bu ayet nedir? Açık göstergesidir. Biraz önce söylemiş olduğumuz Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam, şehitler direkt cennettedirler. Beslenirler. Beslenirler hadisi bunlar açıktır. Dolayısıyla yorum yapıp da işte şehitler işte ölmezler. Şehitler diridirler. Yani bedenlere gitse de hala kendileri diridir falan değil. Ama Allahu Teala onları sıradan ölüler gibi telakki etmeyelim diye ne yapıyor? Onlara ölüler demeyin. diyor Çünkü Gerçekten ölü değiller. Onlar diriler. Onlar diriler. Hatta sizden daha da diriler. Hatta dirilikleri ebedi. Yani bu kadar ee, bir e, Allah-u Teala'nın onların ölümleriyle kendi ölümlerimiz arasında bir bağlantı kurulmaması arasında normal bir ölüm arasında bir bağlantı kurulmaması anlamında bu ifadeyi kullanmıyor. evet vaktimiz bir saate gelmiş niye karşı cihat burayı da hızlı hızlı okuyalım bitirelim cihatın araçları geliyor arkada onu zannedersem Allah-u bir dahaki derse belki anca bitiririz Evet, neye karşı cihat? Yani cihadın amacını ve kapsamını öğrendik. Daha doğrusu zaten biliyordunuz da tazelediniz. Ondan sonra cihadın fazileti aynı şekilde tazelediniz. He? Bizde olan şey. Ha? Biz de olan şey. <gülüyor> zaten <gülüyor> sizde var. Aynaya bakın yeter. Evet. Ve neye karşı cihat? Cihad 3 şeye karşı yapılır demiş. bir... Açık bir düşman saldırısına karşı, şeytanın hilelerine karşı, nefsin şerata aykırı olan isteklerine karşı. Oraya bir virgül atın şu birinci maddeye. Size zahmet olacak ama zaten atmış. <gülüyor> siz oraya bir virgül atın. Açık bir düşman saldırısına karşıya V yazın. Karşının üstünü çizin oraya V yazın. Açık bir düşman saldırısına ve hakkı Tüm dünyaya yayma adına <gülüyor> sonra sonra sonra yani Bu ifadeden öyle çıkıyor. Orada da yattı. Ya. Yani cihazın... Evet. O ifadede de yatıyordu. O ifadede de yatıyordu. Evet. Kestim. Kesti. Ben, ben de ileride belki açıklar diye zaten orada ben de anladım da e, fakat bu ifade burada sanki kilitleniyor gibi açık bir düşman saldırısına ve hakkı tüm dünya yayma için adına olabilir evet şeytanın hilelerine karşı Nefsin şeriata aykırı isteklerine karşı demiş. Bunlara karşı cihad edilir. Açık bir düşmana karşı cihadın iki yönü vardır. A, müminlere saldıran kafirlere ve münafıklara karşı. Burada bir tutarsızlık yok mu sizce? Zaten açık olsa münafık olmaz ki. Öyle değil mi? Açık olsa zaten münafık olmaz. Zaten biz gizli olan münafık diyoruz. Dolayısıyla başlıkla bu zaten biraz pek tutmuyor. Yani Açık bir düşmana karşı cihadın iki yönü vardır. Hayır. Hani zındıklara dese kabul de. Ama münafıklara değil. Çünkü münafık zaten gizli olan. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, açık düşmanlara karşı, müşriklere karşı, diğerlerine karşı yapmış olduğu bir cihad gibi Medine'deki münafıklara bir cihad etti mi? Hayır. Ferdi olarak zındıklaştılar, öldürüldüler. İhanet edenler öldürüldü, zındıklaşmış oldu. Fakat e, münafık olarak değil. O B maddesini silin arkadaşlar. Evet, bunlarla cihadın da kolaydan zora doğru dört aşaması vardır. Bir, gönülden razı olmama. Yani Allah yolunda yapılan cihad için dört aşama söz konusudur demiş. Birincisi, gönülden razı olmama. Onların yaptıklarına karşı çıkma, dil ile kötülüklerini önlemeye çalışma. Mal ve diğer meşru maddi araçları kullanarak onların zararlarını savma çabası. Dört, son olarak beden, el ve diğer araçlarla onların saldırılarını ve zararlarını önlemeye çalışma. Yani kıtal, fiili savaş. Yani bu da aslında... Bir insanın sonuçta yukarıdaki hadisle bağlantılı olarak yani cihad etmeden ölmeyi arzulamak adına evvela buğzdan başlayan, imanın en zayıfından olan gönlünden razı olmama, ondan sonra onlara karşı mal ile ve can ile Allah yolunda ne yapmak? Cihad etmek. Kur'an'ın ifadesi. Evet, zalimlere karşı cihad zalimin yanında hak olan şeyi söylemek, onun zulmüne engel olmaya çalışmak bir cihattır. Peki madem zulüm haksızlık ve haksızlık ortadan kalkmış olması gerekiyorsa ve sen bir halife isen ve sen yanında bulunan bir toprakta insanlar sürekli zulüm görüyorlarsa ve o devlet de sana karşı hiç saldırmıyorsa ne yapacaksın? Yukarıya göre aslında saldıramaman lazım. Çünkü tabii, orası zaten yatıyor. Çünkü Hakkın hakim olmasıdır ve Allahu Teala ve hatta la tekune ne diyor? Onlarla savaşın. Ne zamana kadar? Hatta hatta la tekune fitnetun ve yakune dinu kulluhulillah. Ta ki fitne kalksın ve yeryüzünde dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar. Evet, burada gördüğümüz zulme karşı yapılan her türlü mücadele cihattır. Cihadın en büyüğü de yine bir hadiste ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Zalim sultanın karşısında hakkı haykırmaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim bizi bu zalimlerden kurtarın diye yalvaranlar uğruna cihad edin diye emrediyor. Bir yok mu hocam? İçerisinde. Geldi bir daha. Evet. Bir zorlama yoktur. Yani Evet. evet. gayri Müslüm bir devlete karşı Müslümanların yapmış olduğu cihat hiçbir zaman kan dökme sevdası değildir. Amaç insanları Allah'ın diniyle buluşturmaktır. Dinde zorlama yoktur dediğimiz zaman şu ana kadar bizim İslam tarihinde de gördüğümüz gibi hiçbir zaman Müslümanlar başka bir insanı İslam dinine girme anlamında niye yapmamışlardır? Zorlamamışlardır. Bu zulümdür. Yani insanlar dini seçmeden ne yapacaklar? Hür olacaklar. Kimse dinde zorlanamaz. Dini sen sadece tebliğ edersin. Bu anlamda zorlama yoktur. Ama şöyle diyelim. Sen bugün bir yabancı komşuna karşı İslam'ı anlatırsın ve İslam'ı anlattığın zaman o ister kabul eder ister kabul etmez. Öyle değil mi? Zorlama hakkın var mı? Yok. Ama eğer senin komşun, yabancı zulm ediyorsa, haksızlık yapıyorsa, insanları eziyorsa ne yaparsın? Müdahale edersin. Müdahale edersin. Aynen budur. Dolayısıyla biz zaten cihad ettiğimiz zaman da şimdiye kadar hiçbir zaman insanları din, İslam dinine girme adına zorlamadık. Olmaz da zaten. Çünkü gönül işidir bu iş. Atabildim mi? Aradaki fark budur. Cihad etmek de yine diğer ülkelerde insanların şirk üzerine Allah'ın kulluğundan başka kulluklarla insanları sömürmesidir. Ve zulüm ille insanların kafasını kesmek değildir. Kafasını uçurmak değildir. zincir bağlamak değildir. Bugün zulüm gören nice erkekler var. İki tane sporun, iki tane e, affedersin sinemanın, fuhşiyatın, pisliğin adı altında sömürülen gençlik. Zulüm görüyorum bunlar. Bugün zulüm gören nice kadınlar var. Moda kulluğu altı adında modanın altında sömürülen nice kadınlar var. Bunların hepsi zulümdür. İnsanlar Artık maneviyatlarını tamamen yitirmiş bir madde gibi robot halinde birbirlerini ne yaparlar? Kim güçlüyse, hangi makine güçlü, öbürünü ezer manada yetiştirilmiş ve manevi bir huzursuzluk gelmiş. Bütün bunlar zulmün neticesidir. Ve İslam ne yapar? İslam onlara bunu dayatanlarla da, zalimlerle de, kafirlerle, bak kafirlerle savaş yoktur. Zalimlerle savaş vardır. O yüzden kafirler İslam'a girmek için hiçbir zaman zorlanmazlar. Müslüman dahi eğer diyorsa zulmü bıraksın diye ona karşı bile savaşırız. Atabildim mi? Yani maksat zulmün ortadan kalkmasıdır. Ve İslam adalettir. İslam'ın dışındaki her şey zulümdür. Bundan yine şu çıkmaz mı? Her, her kâhı sonuçta zalim değil mi? Yani zulmün iman etmemekle zulmün alasını işlememiş mi? İman etmemekle zulmün De Şimdi zulüm ya. zulüm evvela burada bizim zulüm diye ifade etmiş olduğumuz şey kul hakkı hususundaki haddi aşmış olmaktır. Atabildim mi? Yoksa bugün biz de birilerine geç geldiniz zulmettiniz bize dedik. Şimdi cihat mı ilan etmeliydik? <gülüyor> <gülüyor> yani e, zulmü kullandı. Orada bizatihi kulların haklarına karşı ve o yüzden Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Bizatihi yöneticilere mektup göndermiştir. İsteseydi Allah'ın Resulü 15'e 20'şer kişi gönderip Hakımız. halkın içerisinde de yayardı. Çıkartır konuştudur. Ama onlardı çünkü en büyük sömürüs çarkını. Çünkü zulmün bir kere karşılığı yani zulmün kaynağı bir kere tağutlardı. Dolayısıyla tağutlar doğrudan muhatap alınmıştır. Önceki tarihe baktığınız zaman önceki dönemlerde zulüm genelde yani hükümet tarafından veya devlet tarafından açık yapılmış, Hatta bu milleti tiksindirmiştir bugünkü zalimler bunu sinsice yapıyorlar. Evet. Ee, ve halk da sömürüldüğünün farkında olmadan hatta kendi sömürgelerinden memnun. Evet. Ee, şimdi misal bir e, İslam devleti mevcut. Karşında Amerika gibi bir devlet var. Amerika'nın halkı veyahut herhangi başka bir batıl sistemde yöneten bir devlet. E, halk olarak kendi sisteminden memnun. Yalnız sömürü, sömürülüyorlar. Evet. Sömürüldüklerin misal bugünkü kadınların sömürülükten çoğu farkında bile değil. Hı. Moda misali verdiğiniz veya işte bu fiyiet misali ver. Sömürüldüklerin farkında bile değil. Kendi hatta bu sömürgide memnunlar. Evet. Hür. Gönül gönüllülükle e, deniliyor buna. E bunların durumu nasıl olacak? Sen şimdi buraya gidip de sen siz zorun görüyorsunuz diye bunların Toprağını almaya kalkarsın. Muhatapımız bunlar değildir. Hiçbir zaman Müslümanlar küffarın topraklarını ele al geçirmemiştirler. Sadece yönetimi alırsın, yönetim de insanların, çünkü asıl onları sömürenler tağutlardır. O yüzden tağutu izale edersin. İslam'ın ya da İslam devletinin başka bir toprağı ele geçirmiş olması demek, oradaki toprakların her birini de bir Müslüman ismine aktarmış olması demek değildir. Yani bugün Sırplarla Bosnalıları dedik daha önce. Aynı soydan gelen insanlar. Tabii. Ve e, insanlara İslam verildi. İnsanlar sadece kendi başlarındaki Hristiyan zalimlerinden kurtarıldı. Ve onlara İslam anlatıldı. Adaletle hükmedildi. İsteyen Müslüman oldu. İsteyen Müslüman olmadı. Ha. Tabi. Halka sadece tebliğ yapılır. O yüzden sen sadece tağut'u mücadele alırsın. Tabi ki. Sen ama. sadece tavutu muhatap alırsın. tavut teslim olursa ne hala. Cizye verirse yine oraya dokunamasın. Bu da Allah'ın getirdiği şartlardan bir tanesidir. Çünkü o antlaşmada da yine İslam'ın tebliğinde bir engel söz konusu değildir. Yine bir bağlantılı söz konusudur. Öbür türlü de gerisin Tavut ortadan ortadan kaldırırsın. Tavut buyur gelir derse Belkıs gibi haydi geçersin ne güzel. Evet. He, ama Tavut yok derse biz geliriz dersin. E, tamam yok Bas... diyor mu halkı da memnun edersin. Nasıl, Nasıl halkı da? Halk, kendi halkın memnun olur. dersin zaman girecek. Fakat şunu hiçbir zaman unutma. Şunu da gözden geçirme. Vermediği zaman değil. İslam'ın temel hadafi insanların dünyadaki huzuru değildir. Bu insanlar cehenneme gidecekler. İslam'ın iki merkezli davetiyle asıl olan da insanların ahirette kurtuluşa gitmiş olmasıdır. O istediği kadar bunlardan memnun olsun. Bazen insanlar e, bataklığa sevda gözüyle bakarlar. ya. Yani. Bataklığı adam sevmiştir pislik böceği haline dönüştürülmüştür. Temizden uçtanmış adam. Ama o dahi kendisi için ferakettir. O yüzden insanlara hidayete ulaştırmış olmak göklerden, yerdekinden daha hayırlıdır. Asıl da zaten budur yani. Anlatabildik mi? Evet. Allah-u Teala hakkıyla yolda cihad edenlerden kılsın. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Evet. Bir sorun daha var. Şehit kelimesini, şehitliği işlerken sadece Kıtal yani Mücahid'in e, Cihad'ın Kıtal kesiminde vefat eden veya can veren, canını teslim eden de şehit denilir demiştik. Sadece orada değil. Yırlarına şehit denmez demiştik ama. Ben öyle hatırlıyorum. Hatta ben oraya ekstra soru düştüm. Yani Ömür e, boyu diliyle, işte malıyla, <gülüyor> şuyla, buyla, ama sadece Kıtal olarak değil yani canıyla değil de Sadece işte e, kitap yazarak, ilmiyle evet. e, belki de ömrü hapislerde geçip yatağında en son vefat eden bir insan. Buna şehit denilir mi? Değil. İşte benim kastım dolayı... Ama bir insan kitap yazsın o kitabından dolayı öldürülsün. Nedir? Şehittir. Bir insan diliyle cihad ederken cihad esnasında öldürülsün. Nedir? Şehittir. Yani mücahit. Yani o bahsetmiş olduğu kıtal eden mücahid. Daha da cihad ediyor mücahit On ay savaştı, on bir ay savaştı. iki haftalık izine geldi evine. Evinde tam izin, geçerken, tekrar cihad dönerken evinde öldü. Şehitlerimiz... Değil, bu adam hapse girdi ve hapiste öldü. Şehittir. Şehittir. Yani ölümü doğrudan Allah için yapmış olduğu mücadeleyle bağlantılı olduğu içindir. Bu bizim gördüğümüz zahir olarak vereceğimiz şehadet hükmüdür. Ola ki evinde de şehittir. Evinde kalsa da belki şehittir. Bilemezsin. Yani evine gelmişti, evine gelmesindeki gaye kendisini tekrar mermi almasıydı, bilmem ne almasıydı. Sen evinde olduğu için şehit demesin ama Allah'ın da şehit. Allah bilir. Ama bizim vereceğimiz Allah yolunda mücadelesi esnasında can vermiş olmasıdır. Zahire vereceğimiz hüküm.